Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz selamünaleyküm aleyküm sayın hocam. Tesadüfen programınıza rastladım. İhlaslı bir dairede değerlendirmenize şahit olduğum mezhep konusundaki görüşünüze katılıyorum. Benim sorum mezhepler günümüz İslam dünyasının perişan halinin sebebi olduğu ortadayken mezhebi tamamen reddetmenin hükmü nedir? Selam ve dua eyledim, demiş efendim. Kardeşimiz doğru söylemiş. Şu andaki bu kargaşayı ondan dolayı yaşıyoruz. Mezheplerden dolayı yaşıyoruz. Asıl sorunumuz mezhebi din gibi algılamış olmamızdır. Mezhebi dinin yerine koymuş olmamızdır. Dinimizi Allah'ın kitabından, vahyinden öğrenmediğimizden dolayıdır. Onun için ısrarla söylüyoruz. Mutlaka imanımızı Allah'ın kitabına, Kur'an'a arz etmemiz gerekir. Eğer Allah bizi mümin olarak kabul ediyor, Allah'ın vahyi sen müminsin diyorsa müminsin. Doğrudur, doğru iman etmişiz. Bununla beraber Resul'ün Sünnetine de arz ediyoruz aynı şekilde. Eğer imanımız onun imanına uyuyorsa, yani onun iman ettiği gibi iman etmişsek bu doğrudur. İslam'ımızı aynı şekilde Kur'an'a arz etmemiz gerekir dinimizi ciddi almamız gerekir, Ebedi hayatımızı ciddi almamız gerekir, kendimizi ciddi almamız gerekir, Rabbimizi ciddi almamız gerekir. Eğer Kur'an'a arz etmezsek Rabbimizi ciddiye almamış oluruz. Bununla beraber ne olmuş olur? O Allah'ın dini, Allah'ın vahyettiği din olmuş olmaz. Kimin dini olur? Ataların dini olur, başkalarının bize öğrettiği dini olur. Eğer Allah'ın vahyini arz edip onunla onu tasdik ettirmezsek, evet tamamen red edince nasıl bir sorun ortaya çıkar? Tamamen red edince, eğer biri İslam'ı sadece mezheplerden öğrenmişse, mezhepten öğrenmişse, bununla beraber ya da yeni öğreniyorsa, bütünüyle Kur'an'ı anlaması, bir anda anlaması mümkün değildir. Bir yerden başlaması gerekir. Mezhep yol demektir, gidilen yol. Alimlerin gittiği yol, önce birine uyarsın, mezhebe uyarsın yani, sonra ne yapman gerekir? Sonra öğrendiklerini, her birini tek tek Kur'an'a arz etmen gerekir. Evet mezhepte bu hüküm böyleyse acaba bunu hangi ayetten anlayıp iştihad etmiştir? Hangi hadisten, hangi sünnetten, Resulullah Efendimiz'in hangi harinden bunu anlayıp iştihad etmiştir deyip bakmak gerekiyor. Önce bir Resulullah Efendimiz'in dönemine gidip o zaman mezhep var mıydı? Yoktu. Her bir sahabenin kendi mezhebi vardı. Nasıl? Hangisi Resulullah Efendimiz'den nasıl görmüşse mezhebi odur. Öyle yapardı. Dolayısıyla öğretirken de gördüğünü, anladığını aynı şekilde öğretmiştir. Dolayısıyla o, o sahabenin de mezhebi olmuştur. Dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardır. Eğer kendimizi ciddiye alıyor, Rabbimizi ciddiye alıyor, ahretimizi ciddiye alıyorsak mutlaka ciddiye aldığımız Rabbimizin sözünü, kelamını ciddiye almamız gerekir. Kul Rabbini ne kadar ciddiye alıyorsa onun kelamını, de o kadar ciddiye alır. Almak zorundadır. Dünyamız için mesela çocuklarımızı okutuyoruz. Evet 15 tane gönderip, 10 sene, 15 tane gönderip okutuyoruz. Niye? Dünya hayatında biraz rahat yaşasın rızkını daha kolay kazansın diye. Ama ebedi hayatımız için eğer bu fedakarlığı yapamıyorsak öğrensin, dinini öğrensin, dinini Rabbinden öğrensin diye bir çabamız, bir gayretimiz yoksa ahirete, Allah'a, vahyine, Kur'an'a ne kadar iman ettiğimizi hesaba çekmemiz gerekir. Hem kendimiz öğreneceğiz, hem de çocuklarımıza bunu böyle öğretmemiz gerekir. Evet, sonra Evet diğer alimlerin de ictihadına bakacağız. Onların da görüşlerine bakacağız. Evet bizim de mutlaka bir ictihadımızın olması gerekir. Yani bir mezhebe tabi olsan da senin de ictihadın olması gerekir. Evet bütün mezheplere bakacaksın. Hangisi daha uygunsa senin için ictihadi öyle yapman gerekir. Bu durumda evet sana ait bir mezhebin, bir yolun olması gerekir. Çünkü kulluk bireyseldir. Yani bir cemaatin içinde, bir mezhepte olsan bile sen kulluğu bireysel olarak yapıyor Kamil insan Hazreti insan olmak için sen bu kulluğu yapman gerekir onun içinde. Önce öğrenmen gerekir ki Allah'ın ilk emri okudur. Oku, anla, idrak et. Nasıl oku? Iqra bismi Evet, Allah'ın ismiyle okuman gerekir. Seni yaratan Rabbinin ismiyle okuman gerekir onunla okuman Yani Allah sana neyi öğretmişse onu okuman gerekir. Hem de onun adına, başkalarının adına değil, onun adına, onun ismine okuman gerekir. Yani Rabbin neyi istiyorsa onu anlaman gerekir. İşte Allah bizi huzuruna aldığında, ya Rabbi işte şu alim böyle söylenmişti. Buna beraber peki ben ne söyledim diye sormaz mı bize? Sorar. Bu durumda bizim Rabbimizin kelamını, bize neyi vahyettiğini bilmemiz gerekir ki ya Rabbi sen söyledin, diyebilelim. Onun için ne diyoruz? Allah'ın kelamını okuyalım. Mutlaka onu anlarız. Aklımız kadar, ilmimiz kadar, anlayabildiğimiz kadar anlarız. Bilelim ki her neyi anladıysak, bir kul sami olarak anlamaya çalışırsa, her neyi anladıysa bu onun için doğrudur. Bu onun için bir basamak. Bir dahaki sefere başka bir şey öğrenecek. Bir dahaki sefere okuduğunda başka bir şeyi Allah ona öğretir. Onu yaratan Allah hiç onu başıboş bırakır mı? Kur anlamayınca Allah onu hiç hesaba çeker mi? Haşa! Mutlaka Allah kuluna anlatır ve öğretir. Onun için onun gönlüne vahyeder. Onun vahyine sarılıp Tefekkür edince, tefakuh edince, tedebbür edince, yani derinlemesine düşünmeye çalışınca, arkasındaki manayı anlamaya çalıştıkça, tefekkür ettikçe Allah ona öğretir. Böyle yapmazsa ciddiye almamış olur. Evet, onun için e, dinimizi ciddiye alıyoruz. Dinimizi Rabbimizin keramından öğreniyoruz. Sonra mezhep deyince, mezhep neyi anlatıyor? Genel olarak fıkhi anlatıyor, ibadeti anlatıyor, helali harami anlatıyor. Ama Allah'ın kitabı sadece bunu mi anlatır? Bütün bunları toplasanız kaç ayet yapar? Yaklaşık 400 ayet civarında yapar, fıkıh. Mezhep dediğimiz fıkıh bölümü yaklaşık 400 ayet yapar. Peki 6000 bin ayeti nereye koyacağız? 5000 bin küsur ayeti nereye koyacağız? Bunları ne anlatıyor? Bunu anlamamız gerekmez mi? Neyi anlatıyor orada Allah? Allah orada abdiyeti anlatıyor, kulluğu anlatıyor. Allah'a aşıklığı anlatıyor. Hazreti insan olmayı anlatıyor. Allah'a nasıl halife, nasıl dost olmamız gerektiğini anlatıyor. Allah'ın isimlerinin güzelliğinin üzerimizde nasıl tecelli etmesi gerektiğini anlatıyor. Bunu anlamadan sadece böyle bir mesele tabi olduk. Ondan sonra işi dini öğrendik, anladık dersek söyledim. Yani 6200 36 ayetten 232 ayetten ya da ne kadarını anlamış olur? 400 ayet. Gerisi Gerisini yok saymışız, gerisini ciddiye almadık. Dini ondan ibaret zannettik. Asıl sorunumuz bu sorundur. Yani sorunumuz amel sorunu değil, sorunumuz iman sorunudur. Sorunumuz Rabbimizi anlama, Rabbimizin muradını anlama sorunudur. Rabbimizin muradını anlamamışız. Sorunumuz kendimizi anlamamışız. Yani kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, neye geldiğimizi, Allah'ın üzerimizdeki muradı nedir, onu anlamamışız. Eğer yaratılışın, gayesinin Allah'a olmak olduğunu idrak etmiş olsaydık, abd olmanın ne olduğunu anlamaya çalışırdık. Abd olmanın Allah'a aşık olmak olduğunu, Allah'ın sevgisi, rızası, dostluğu peşinde koşmak olduğunu anlardık. Evet, sorunumuz iman sorunudur. Buna beraber fıkıh sorunu, ibadet sorunu ya da mezhep sorunu değildir. Sorunumuz iman sorunudur. Eğer imanı doğru anlarsak inşallah zaten başka bir sorun da çıkmaz. Bu bütün kavgaların sorunların sebebi mezhebin farklılığından değil. Evet. iman sorunumuz vardır. Allah'ı seven, Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan karıncayı incitemez. İman sorunu. Hangi mezhepte olursa olsun bu böyledir. Ama Allah'ın kelamını e, okuyunca, anlayınca Allah ne buyurdu ayet-i kerimede müminleri anlatırken onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar dedi. İman evet bir tek Allah'ın vahyi ayetleri okumakla artar. Başkalarının kitabıyla değil. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkürle artar. Evet imanımızı Rabimizden almamız gerekir ki hakiki iman olsun. Yoksa imanımızı başka kitaplardan almaya çalışırsak, öğrenmeye çalışıp iman ettiğimizi zannedersek kendi kendimizi kandırmış oluruz. Sorun, Rabbimizin kitabını bütün kitapların önüne, üzerine koymamış olmamızdır. Başka kitapları sanki Allah'ın kitabıymış gibi kabul edip Allah'ın kitabının yerine evet, koymamızdan dolayıdır. Allah bunu kabul etmez. Allah'ın kitabına, kitaplara iman bu değildir. Evet. Efendim Konya'dan Kamile üçler nazara karşı kumaştan bir parça ya da saçından bir parça kesip yakıyorlar. Böyle bir şey var mı? Evet. Yakıyorlar dedi. Kim yakarsa yaksın yanlış yapıyor. Eğer nazara karşı korunmak istiyorsak yapmamız gereken şey, evet, nazar hasetle bakış demektir. Hasetle bakış. Bu durumda evet, Nas Suresini okuyup Resulullah Efendimizin yaptığı ve tavsiye ettiği gibi elimizde öfürüp baştan ayağa kendimizi meşhetmemiz gerekir. Ya da çocuğumuz eğer onun için endişe ediyorsak nazardan dolayı evet, okuyup Nas Suresini üçer defa okuyup elimizde öfürüp baştan ayağa çocuğu meşhetmemiz gerekir. Ya da başka bir şey nazar olmasından hasetle bir bakıştan endişe ediyorsak evet ona aynı şekilde talakpoena suresini okuyup öflememiz gerekir. Girisi girisi yanlış. Bu dünün bir peygamberi var. Her şeyi Allah'a Allah'ın vahyine soracağız. Allah'a soracağız, resulüne soracağız. Ne diyoruz? Sadakallahul azim. Allah doğruyu söylenmiştir, Hakki söylenmiştir. Sadık olan Allah'tır. Bunun dışında kim bir şey söylerse o da yalancıdır. Yalan söylenmiştir. Söyleyen kim olursa olsun. O iş fark etmez. Evet. Efendim Necla Örs. Selamünaleyküm değerli hocam. Aleykümselam. Bundan 5 aleyküm. veya 6 sene önce Resulullah Efendimiz'e karşı içimde derin bir özlem duyup çok hüzünlü olduğum bir gün. Ya Resulallah yıllardır rüyalarıma bekliyorum. Gelmiyorsun. Gelme bakalım. Elbet bir gün selamın gelir diye sitem edip kendi kendimle konuşup ağlıyordum. Aradan 10-15 dakika geçti. Telefon çaldı. Kalbi Allah ve Resulullah sevgisiyle dolu, saf, temiz bir manevi ablam bana telefonda Resulullah Efendimiz'in sana selamı var dedi. Ben şok oldum. Sanki, sanki inanamadım. Aleyküm selam diyerek selamını aldım ama bunu yıllarca unutamadım. Hocam bunun manasını bana açıklayabilir misiniz? Resulullah'ın Selam göndermesi ne demektir? Nasıl olur? Bana bunu, bana bu selamla ne söylemiş oluyor acaba? Dualarınızı beklerim sevgili hocam. Allah razı olsun. İster uykuda rüya görmüş olalım, ister ayıkken rüya görmüş olalım, o farkı etmiyor. Eğer rüyada veya ayıkken görülen, evet o rüya mesabesinde gene diyeyim, bir şeyi görüyorsa o haktır, o doğrudur. Çünkü rüyalar, Rahmani olan rüyalar ya uyarır, ikaz eder ya da müjdedir. evet Nefsani, şeytani bir de Rahmani rüya vardır. Nefsani, şeytani olanlar nefisten kaynaklıdır, şeytan kaynaklıdır. Onları da ciddiye almak doğru değildir, onları hemen unutuyoruz. Ama eğer rüya Rahmani ise evet bu rüya Rahmani bir rüya ya da gördüğü rahmani bir şey. Yani uyumadan gördüğü her neyse evet. Resulullah Efendimiz selam göndermişse bu durumda ne demiştir? Tek kelimeyle evet. Seni seviyorum demektir. Selam gönderince bunun kıymetini anlamak gerekir. Evet. Görmedik ama selamını aldık. Aslında ne kadar ciddiye alındığımızı anlamış olduk. Daha doğrusu Rabbimiz duamızı ciddiye aldı. Her şeyi evet, veren de Allah'tır, gösteren de Allah'tır. Evet, Resulullah Efendimiz selam göndermişse ben de seni seviyorum demektir. O kul mutlaka, evet Resulullah Efendimiz'i sevdiğinden dolayı bundan beraber Resulullah Efendimiz'in selamı ne demektir? Selam, Allah seni selamette kılsın. Allah sana selam yurdu cenneti ihsan etsin, ikram etsin. Dünyada da selameti ihsan eylesin, ikram eylesin. Allah gönlünü selamette kılsın, gönlünü cennet eylesin demektir. resul Efendimizin duasıdır. Belki biz görseydik böyle bir duayı alamazdık ama selam göndermesiyle bu duayı almış olduk. Selam duasını. Selam duadır. Efendim Sevim Dinçel selamünaleyküm hocam size sorum şu Ben önce kendi kardeşime sonra da onlardan sonrakilere Allah'ın yanında reddiye verdim. Devamla ikinci sorum bunlar reddiye verdiğimi bile bile beni rahat bırakmıyorlar. Ben de mecburi konuşuyorum ama ağzımla kalbim kırgın konuşuyorum. Onlarla hiç sevgileri sevgileri de kalmadığı içimde ama ne yaptıysam baş edemedim. Konuşuyorum işte zorla. Hocam Allah'ım bana kızar mı? iki yüzlü kulumsun diye Allah'ın Allah'ının dediğini yapmam yapmak istiyorum. Selamlar, saygılar. Sizi, sizi seviyorum. Dinliyoruz. Hocam hayırlı, huzurlu yayınlar olsun. Allah razı olsun. Eğer birilerini gönlümüzden çıkardıysak onlara olan sevgimizi kaybetti <gülüyor> ama bununla beraber beraber olup konuşmaya, sohbet etmeyi, anlatmaya devam ediyorsak bilelim ki o söylediklerimiz, konuştuklarımız kesinlikle karşımızdakine hiçbir şekilde fayda vermez. Söyledim biraz önce. Kelimelerin içine neyi koyarsan, gönlünden neyi koyarsan o karşı tarafa ne yapmış olursun? Vermiş olursun. Eğer o kelimelerin içinde senin sevgin yoksa, muhabbetin yoksa, onların gönlü bunu kabul etmez, edemez. Zahiri olarak bir bilgi vermiş gibi görünürsün. Ama eğer manevi olarak içini doldurup sevgiyle, o muhabbetle yoğurup öyle vermediysen, bu durumda yer ondan manevi olarak herhangi bir şekilde istifade etmez, edemez bir şeyler öğrendiğini, öğrendiklerini izah de o silinir. O karıcı olmaz. Evet, karıcı kılan o gönüldeki muhabbettir. Onun için kendimizi zorlamam, zorlamayalım. Böyle ile de bir şey anlatalım demeyelim. Eğer yapamıyor, gönlümüzden çıkarmışsak bu durumda beraber olmamak daha doğrudur. Çünkü daha sonra sıkıntı verir, daha sonra e, sorun olur. Eğer istemediğimiz halde konuşuyorsak, bu sorundur, bu sıkıntıdır. Bunu atmak için evet, perdelemek gerekir. Ya sevip öyle anlatacağız, gönlümüze alıp öyle anlatacağız, ya da e, anlatmamak daha doğrudur. Evet. Efendim, Konya'dan bir izleyicimiz Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim derken Allah adına ve Allah'ın adıyla diyoruz. Nasıl bir gönül ile söylemelidir ki o iş Allah adıyla olsun? Besmele'yi biraz açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederiz. Soru büyük soru. Birkaç dakika ile anlatılacağı bir durum değildir bu. Evet, Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Allah'ın ismine, Allah'ın ismini demiş oluyoruz. Allah'ın ismiyle, evet Allah ile, Allah'ın tecelli ettiği isimle, evet ben bunu yapıyorum, yapacağım. Her neyi yapıyorsak mutlaka onun karşılığında onu yapacağımız Allah'ın bir ismi vardır. Allah'ın isimleriyle, ismiyle, üzerimdeki bu isminin tecellisiyle bunu yapıyorum. Bunu idrak ettim, bunu anladım, buna iman ettim diyoruz. Yani işi Allah'ın ismiyle yapıyorum diyoruz. Allah'ın ismine bunu Allah adına yapacağım. Allah emrettiği için yapacağım. Allah sevdiği için yapacağım. Bununla beraber Allah'ın ismine diyoruz. Allah'ın ismini kazanmak için Allah'ın güzelliğini kazarmak için yapıyorum. Öz itibarıyla böyle anlama yeterlidir. Evet. Efendim Hollanda'dan Murat isimli bir izleyicimiz anne çocuğuna nasıl davranmalıdır ve baba çocuklarına nasıl davranmalıdır? Evet, anneler, babalar çocuklarına davranırken Örnek olarak mutlaka Resulullah Efendimiz'i almalıdır. O kendi çocuklarına, kendi torunlarına bununla beraber sahabenin çocuklarına nasıl davranmıştır onu anlayıp ona tabi olmak lazım. Onun davrandığı gibi davranmak lazım. Baktığımızda saf rahmetle davranmıştır. Kesinlikle evet kızmamıştır. Bununla beraber onlarla konuşurken, onlara muamele ederken, büyüklere nasıl bir muamelede bulunuyorsa, öyle muamele etmiştir. Eğer biz de onlara böyle muamele edersek, onların gönül aleminin bize açıldığını görürüz. Öyle şeyler konuşur, öyle şeyler söylerler ki, büyüklerin evet, söyleyemeyeceği şeylerdir. Ama çocuktur. Anlamaz deyip muamele edersek çocuğu kapatmış oluruz. Çocuk konuşamaz. Çocuk buna beraber rahat olmaz. Ona o imkani evet, büyütürken vermek gerekir. Büyümesi için bu ona gereklidir, bu ona lazımdır. Buna beraber çocuklarımızı büyütürken onun adına karar verirken mutlaka bunu ona sormak gerekir. Fikrini almak gerekir. Bu konuda sen ne düşünüyorsun deyip sormak gerekir. Sürekli bunun böyle olması gerekir. Sadece bu değil. Evde mesela analar bir iş yaparken, örneğin yemek yapıyor. Kız çocuğuna sorması lazım. Bunu böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım? Göreceğiz ki fikir beyan edecek. Göreceğiz ki mutfağı sevecek. Göreceğiz ki yardım etmeyi sevecek. Sonra göreceğiz ki evet, konuşacak, anlatacak rahat e, manevi olarak rahat büyür. Yoksa sen bilmezsin, sen anlamazsın dediğimizde evet, bilmesini, anlamasını kapattık. Düşünmesini, anlamasına müsaade etmedik demektir. Böyle yetiştirince çocuğu pısırık bir şey yetiştirmiş ol. Diyorsun ki düşünemeyen, akledemeyen, anlamayan, kendine güvenmeyen, evet böyle şahsiyetsiz çocuklar yetişir. Ama ona imkan verince, fikrine, düşüncesine, kıymetle yer verince, onunla istişare edince, evet göreceğiz ki şahsiyetli çocuklar, şahsiyetli insanlar yetişir. Kendine güveni olan. Bununla beraber eğer kendine güveni olmazsa, düşüncesine, fikrine güveni olmazsa, iman ederken de aynı sorunu yaşar. İbadet yaparken de. Tercih yaparken de aynı sorunları yaşamaya başlar. Bilmiyorum. Acaba acaba böyle mi? Acaba şöyle mi der? Emin değildir. Düşüncesinden, aklından, fikrinden emin değildir. Kim yaptı bunu? Ana baba yaptı. Onun fikrine, düşüncesine, kıymet yer vermediği için o da o değeri kendi fikrine, düşüncesine veremiyor. Kim biliyor? Anam biliyor, babam biliyor diye düşünür. O daha iyi biliyor. Elbette ki Çocuk nasıl kendisiyle istişare ediliyorsa, evet o da anasıyla babasıyla istişare yapar. Evet büyütürken böyle şahsiyetli bir birey olması için kendine güveni olan, bununla beraber rabbine güveni olan, aklına, fikrine, düşüncesine güveni olan, tercihine güveni olan, evet çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor inşallah. Efendim izleyicimiz devamla çocuklarını dövmek ileride çocuk üzerinde nasıl bir etki bırakır? Çok kötü bir etki bırakır. Evet Dövmek ona kıymetli yer vermemek demektir. Yani çok ağır evet, tahribatlar bırakır. Yani kesinlikle böyle bir yanlışı yapmamak gerekir. Buna çok dikkat etmek gerekir. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Kendi kendine zarar veriyorsa bu istisna olabilir. E, ama dövmek deyince de öyle e, azap etmek için değil, terbiye için olmalıdır. Kendi kendine zarar veriyorsa. Mesela damdayız, parz edin. Çocuk bir damın kenarına gidiyor, düşme tehlikesi varsa evet, bir sefer... Uyarırsın, ikaz edersin, gidip oradan alırsın, iki yaparsın, üç yaparsın, dinlemezse, evet. Bir de böyle bir tokat atarsın, bir daha oraya gitme dersin. Bu başka bir şey yani. Evet. Efendim, bir izleyicimiz. selamünaleyküm Aleyküm hocam. Etrafım organize olmuş gibi eza yapıyor. Başları sıkışınca da ilk bize geliyorlar. Yardım edip dost gibi davranıyorum. Ama pişman olmuyorlar. Ne yapmalıyım? Sevginiz derman oluyor. Bir de hasret olmazsa Allah'a emanet olun demiş efendim. Allah razı olsun. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Yola devam etmek lazım. Yardım etmeye devam etmek lazım. Çünkü bunu yaparken karşılığını evet, onlardan değil karşılığını Rabbimizden istiyoruz. Rabbimiz bize sen güzel yaptın desin. Varsın onlar şükretmesin, teşekkür etmesin, nankörlük yapsın. Bu önemli değil. Önemli olan Rabbimizin bize kurum seni güzel yaptın demesidir. Bize düşen Allah'ın hesabını yapmaktır. Onu görmektir. Başka da bir şey görmemektir inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz. selamünaleyküm Aleyküm. Adana'dan hayırlı Aleyküm. geceler. <gülüyor> Mehdi ve Hazreti İsa'nın İsa geleceği açısından yaklaşımınız nedir? Bu da bizi meşgul eden bir soru. Daha doğrusu müminleri, müslümanları meşgul eden bir soru. Biraz önce söyledim. Dinimizi, imanımızı, İslamımızı, ihsanımızı, kulluğumuzu, her şeyimizi mutlaka Allah'ın kitabına arz etmemiz lazım. Allah kurum sen bunu böyle söyledin, neden söyledin dediğinde ya Rabbi sen söylemiştin, ondan söyledin diyebilmek gerekir. Bunu sen söyledin ya Rabbi. Senin söylediğinden ben bunu böyle anladım ya Rabbi diyebilmemiz gerekir. Yoksa işte birileri söylemiş, ben böyle duydum demekle ya da Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi söylemek kendi kendimize yapacağımız en büyük zulümdür. Bu Allah'ın kitabını yetersiz görmek demektir, yetersiz. Yani Allah bir şeyleri eksik bıraktı. Alimlerimiz de bunu böyle söyledi. Ya da Resulullah Efendimiz söyledi desek, dersek bunu bu durumda yani Allah'ın Resulü'nün Kur'an'dan başka kitabı var mıydı? Allah ona sen kitap nedir? İman nedir? Kitap nedir? Bilmezdin. Demedi mi? Öyle söyledi. Peki kitap neydi? İman neydi? Bilmiyordu. Kim öğretti? Allah öğretti neyle üretti? vahiy ile üretti. Allah hiç vahiyde, Kur'an'da bir şey eksik bıraktı mı? Eksik bırakmadı. Sizin için dininizi tamamladım dedi. Kemale erdirdim dedi. Evet. Mehdi vardır. Önce Mehdi Mehdi demek hidayete ermiş olan demektir. Bununla beraber Hidayete davet eden demektir. Birinci sırada kimler var? Peygamberler var. Allah'ın nebileri, Allah'ın Resulleri vardır. Neyle hidayete ermiş, neyle hidayete davet ediyor? Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ile. Ne bu hidayet-i kerimede? Allah kimi hidayete erdirmişse o hidayete ermiştir. Erdirmemişse o hidayeti bulamaz. Hidayet Allah'ın hidayetidir dedi. Allah'ın hidayeti, Allah'ın hidayeti Allah'ın vahiyiyledir. Dolayısıyla hidayete erenler Allah'ın vahiyiyle hidayete ermiştir. Hidayete davet edenler de Allah'ın vahiyiyle hidayete Allah'ın vahyine davet edenlerdir. Elbette ki bütün müminler bu manada evet, Allah'ın vahiyiyle, Allah'ın Resulü ile hidayete ermiştir. Hidayete de davet eder. Ne kadar? iman ettiği kadarıyla. Marifetullah'a sahip olduğu kadarıyla. Kulluğu yaşadığı kadarıyla. Üzerinde evet, o abdiyeti gösterdiği kadarıyla hidayete ermiş ve hidayete haliyle, diliyle, gönlüyle davet eder. Elbette ki söyledim. Bunun mertebeleri vardır. En Yukarıdan en aşağıya kadar bütün müminler bu manada mehdidir. Mehdi olmak zorundadır. Hidayete davet etmek zorundadır. Hayra, hakka, sabra davet etmek zorundadır. Bu Allah'ın emridir müminlere. Evet. Bu en suresinde buyurduğu gibi bütün insanlar hüsrandadır. Evet. İman edenler, salih amel işleyenler Hakkı sabri tavsiye edenler, hakkı sabri yaşayıp tavsiye edenler, davet edenler müstesna dedi. Gerisi bunu yapmazsa insanlar hüsrandadır dedi. Kaybetmiştir dedi. Zarar etmiştir. Hüsran, zarar. Neyi zarar etmiş? Kendini zarar etmiş. İnsanlığını, Hazreti İnsan olmayı kaybetmiş, zarar etmiştir. Eğer bu böyleyse bu durumda evet, davet etmek, tavsiye etmek, Evet, hakka davet etmek, hakikate davet etmek, hak, hakikat Allah'ın kelamidir, Hak, Allah'tır. Bu durumda bütün müminler, evet, bu davetle sorumludur, vazifelidir. Yani Mehdi'dir. Yapabildiği kadarıyla. Bundan sonrasını, bundan fazlasını, başkasını düşünmek doğru değildir. Yani Mehdi gelir, Hazreti İsa gelir, Bizi kurtarır gibi düşünmek yanlıştır. Evet. Kurtuluş mehdi olmaktadır. Evet. Ben Hz İsa'yla ilgili söylemekleriniz var Hazreti İsa ile ilgili Böyle bir beklenti, doğru bir beklenti deyahdir. Resulullah Efendimiz evet. Allah onun için Hatemün Nebiyin dedi. Son nebi dedi. <gülüyor> Buna beraber Hazreti İsa da nebi midir? Evet, hem nebi hem resul eğer Resulullah Efendimiz خاتemün Nebiyindirse Hazreti İsa da bir daha gelecekse o zaman خاتemün Nebiyinin Hazreti İsa olması gerekir. Ayete ters düştük. Böyle bir şey düşünmek doğru değildir. Evet. Bir Ramazan orucunun Ramazan orucunun bozulması sonucu kefareti nedir? Bir gün için bir gün tutulmalı diye yazan bazı yazarlar mevcut. Kafa karışıklığının kalkması adına aydınlatır mısınız? <gülüyor> Selam ve dua ile demiş efendim. Evet. Eğer bir güne 60 gün olursa bazı alimlerimizin söylediği gibi bütün kullar bilir ki kurun gücü buna yetmez. Kesintisiz bir gün oruç yediğinden dolayı 60 gün oruç tutmak. Allah ayet-i kerimede <gülüyor> Evet, oruçla ilgili olan ayette, eğer yolcuysanız veya hastaysanız Evet, oruç tutmayın. Sonra sayyı tamamlayın dedi. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler, buyurdu. <gülüyor> Allah zorluk dilemiyorsa bizim de kendi kendimiz için zorluk dilememiz doğru olmaz. Biz de kolaylık dileyeceğiz. Bir günse bir güne bir gün. Evet, olur. Eğer o bir gün biri oruç yemişse yolcu olmasa da, hasta olmasa da onun manevi rahatsızlığı vardır. Manevi olarak nefsi onu zorlamıştır. Onu da o rahatsızlıktan kabul edip bir güne bir gün demek gerekir. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Abdüllatif Yıldırım. Hocam siz çok seviyorum. 4-5 aydır size tabi oldum. Sizi televizyondan takip ediyorum. Bu tabi olmama yeterli midir? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. İnşallah yeterlidir. Tabi olmak demek beraber yürümek demektir hayatı yaşarken hayatı beraber anlayıp imtihanı beraber anlayıp Allah'ın rızasını ebedi hayatımızı nasıl kazanırız deyip beraber yürümek demektir. Beraber <gülüyor> kul olmayı, kulluk yapmayı evet beraber öğrenip beraber kul olmaya çalışmak demektir. İnşallah kardeşlerimiz bizi dine takip ettiğinde Bizimle beraber anlamaya çalıştığında bizimle beraber Rabbini tanımaya, anlamaya çalıştığında kendini tanımaya çalıştığında hayatı, kulluğu anlamaya çalıştığında inşallah beraber yürüyoruz demektir. Yolculuğu, kulluk yolculuğunu Hazreti insan olma yolculuğunu Allah'a dost olma yolculuğunu beraber yapıyoruz demektir. Evet Takip etmek, dinlemek, anlamaya çalışıp gereğini yapmaya çalışmak Yeterlidir inşallah. Evet. Efendim İzmir'den Emine Hanım. Hocamıza çok selamlar. Hocamızı çok seviyoruz. Onun talebeleri olarak onun izindeyiz inşallah. Allah razı olsun. Hep beraber Allah'a yürüyoruz inşallah. yürüyeceğiz inşallah. Allah'ın huzuruna giderken inşallah bütün derdimiz Allah'ın bir dost gibi, bir sevgili gibi karşıladığı kullarından olmaktır. Bütün derdimiz budur. İnşallah böyle bir nimeti hep beraber kazanırız. Birbirimizin kazanmasına ve vesile olacağız inşallah. Efendim, Batman'dan Yusuf isimli bir izleyicimiz, Allah'ın esmalarındaki zikir adetleri ve ayetlerin zikir sayısı okununca, bir takım maddi manevi kazançlar Allah tarafından insanlara veriliyormuş. Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Allah razı olsun demiş. Evet. Allah'a it kerime'de en güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin dedi. O isimlerle Allah'a dua edin derken, o isimlerle Allah'tan bir şey isteyin. Evet, manası taşısa da bir, ama öz olarak, hakikat olarak temel olarak anlamamız gereken bu değerdir. O isimleri Allah'tan isteyin. O güzelliği, en güzel isimleri Allah'ındır. O isimleri Allah'tan isteyin. Buna beraber dua ederken Allah'ın isimleriyle dua etmek gerekir. Mesela Allah'tan bir rızık istiyoruz. Nasıl dua etmemiz gerekir? Ya Rabbi, rızak olan sensin. Rızkı veren sensin. Bütün mahlukatın rızkını veren sensin. Bununla beraber sen kerimsin. Sen ikram edensin. Sen vehapsın. Karşılıksız hibe edensin. Sen Rahman ve Rahimsin. Rahmetiyle muamele edensin. Bana bunu ikram et. Bunu bana ihsan et. Beni bununla rızıklandır. B bunu bana hibe et. Vehab ismünle hibe et. Rahmetinle. Evet. İhsan et, ikram et deyip dua ediyoruz. Ama asıl anlamamız gereken bu İsmini bana ihsan et. Bu isminin nuruyla bana tecelli et. Ben kerim biri olayım. Ben rızka vesile olan biri olayım. Ben insanlara karşılıksız, senin rızan için hibe eden biri olayım. Ben insanlara merhamet eden, rahim biri olayım. Evet, bu isimleri Allah'tan istemek lazım. Bununla beraber bu isimler de Allah'tan istemek lazım. İşin özü böyledir. Yoksa şunu şu kadar okursun, okuyunca dua kabul olur, meselesi değildir. Efendim Nart, <gülüyor> Allah razı olsun sizden, benim gibi birine, kalbi cahil, gönlü gaflette olana dua ediniz. Türkiye sizi tanısın, sevsin. Vuslat yolculuğunuz daim olsun. Sohbetinizi seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Hayırlı akşamlar demiş efendim. Allah razı olsun kardeşimizden. Kardeşimiz tevazu göstermiş. Güzellik gönül gönlün güzelliğidir. Eğer birinin gönlü güzel güzelse evet ne yapar? <gülüyor> Rabbine karşı tevazu gösterir. Bir şey bilmediğini söyler. Bununla beraber bilmediğini de bilir. Çünkü her şeyi bilen Allah'tır. Kul Rabbine boyun bükünce, ben bilmiyorum Rabbim bilir deyince evet ne olur? Allah onu ona öğretir kendi evet, ilmiyle onun gönlünü tecelli eder, ona öğretir. Onun için her konuda ne demek gerekir? Ben bilmiyorum, Allah bilir. Bir de aziyetini anlayıp, evet, ben acizim, buna beraber azamet sahibi olan Rabbim her şeye kadirdir, deyip aziyetini beyan edince, evet, Allah onu güçlendirir, güçlü kılar. Onu izzetiyle, izzetlendirir, şerefiyle şereflendirir Allah. Ama tam tersinden de kul kibirlenince, büyüklenince, ben biliyorum deyince Allah ona in aşağı der. O rastislerin kibirleneceğin yer değildir in aşağı. Niye? İblisin durduğu yerde durdu da onda. Ama tavazu gösterdikçe Allah onu yüceldir. Allah hepimizi o tavazuyu gösterebilen, Rabbine karşı boynunu bükebilen, ben bilmiyorum, Rabbim bilir, Allah bilir diyen, Allah ne dediyse o, Resulü ne dediyse, nasıl yaptıysa o, o doğrudur, o haktır, o güzeldir diyen kullarından eylesin. Bana göre ya da Farancaya göre diyenlerden eylemesin. Herhangi birilerini, herhangi bir şeyi Allah'ın önüne, Resulün önüne koyanlardan eylemesin inşallah. Efendim Şanlıurfa'dan Mahmut isimli bir izleyicimiz. Selamun hocam hocam. Bir sorum olacak. Soru Celceletüye duasının muska şeklinde taşımak caiz midir? Bazı hocalar Celceletüye duası hurafe diyorlar. Cevaplar mısınız? Selam ve dua ile demiş efendim. Evet. Duayı kul yapınca dua olur. Dua, daa, davet etti. İstedi. Dua etti, istedi. Daha doğrusu davet etti. Allah'ı böyle tecelli etmeye davet etti demektir. Dea. Yani nasıl dua olur ki? Orada kağıda yazılmış. O davet olur mu? O neyin daveti olur? Evet, işte nuska olsun, o duanın ismi ne olursa olsun o fark etmez. O dua olmaz duayı kul gönlüyle yapmalıdır. Gönlündeki iman ile, aşk ile, muhabbetle yalvararak, yakararak, yanarak yapmalıdır. Yanarak yapmalıdır ki o Allah'ın rahmet deliasını dalgalandırsın, coştursun. Allah'ın tecelli etmesi için evet o rahmet coşmuş olsun. Nuska nasıl yapar? Evet onun için böyle şeyler toptan yanlış, toptan harafettir. Efendim Aydan Kılıç, iyi akşamlar hocam nasılsınız? Hocam bu hafta memurluk sınavımız olacak. Hayırlı duanızı bekliyoruz demişler efendim. Allah razı olsun. Allah hayırlısını ihsan eder, ikram eder inşallah. Elimizden geleni yapalım. Mutlaka Rabbimize tevekkül edip güvenelim. O neyi verir, neyi ikram eder? Ya da neyi vermezse bilelim ki bizim için hayırlı odur, güzel odur. Elbette ki biz kendimiz için hayır olanı istiyoruz. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf eder. Duamızı da yaparız. Ama bilelim ki Allah'ın da üzerimizde bir muradi vardır, bir hesabi vardır, bir takdiri vardır. Ve o takdiri mutlaka bizim için hayır olandır, rahmet olandır, nimet olandır. Gönlümüzü de bu açıdan ferah tutalım. Elimizden geleni yapalım. İnşallah Allah gayreti ihsan eder, ikram eder, nasip eder inşallah. Efendim Osmaniye'den Harun ismini bir izleyicimiz. Esselamu aleyküm. selam. Efendim bir mürşide tabi olduğunu söylemiş. Devamda sizin sözleriniz haktır. Başka hocalar neden gerçek İslam'ı anlatmıyorlar diye sormuş efendim. Evet. Herkes bildiklerinden sorumludur. Öğrendiklerinden sorumludur. Anladığından sorumludur, Buna beraber iman ettiğinden sorumluyudur. Arkadaşlar neyi anlatıyorsa o anlattıklarından dolayı kazanırlar veya kaybederler. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki sadece okumakla alim olunmuyor. Alim, evet, Allah'ın tabiriyle Allah'tan haşyet duyandır. Allah'tan ancak layıkıyla alim kulları haşyet duyar. Alim kullar. Yani alim sadece alim değildir. Bir de kuldur, abdur. Allah'ı seviyor, Allah'a aşıktır. Bundan dolayı Allah'ın evet bildiğinden, Rabbini tanıdığından dolayı evet Rabbinden haşyet duyar. Böyle biri konuşurken, Mutlaka kılı kırk yarıp öyle konuşur. Her konuda mutlaka Rabbine ters düş için söyledim. Kılı kırk yarıp öyle konuşur. O bilir ki, eğer bir kelime yanlış söylerse, Rabbine bir kelimeyle ters düşerse bunun hesabını veremez. O bunu bilir. Ona kalsa konuşmaz. Ona kalırsa o konuşmaz. Bu sorumluluğu yüklenmez. Ama konuşlendiği için konuşuyordur. Bu sorumluluğu taşıdığı için konuşuyor. Hakkı bundan dolayı söyler. Evet, Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Yani hakkın söylenmesi gerektiği yerde hakkı söylemeyen dilsiz şeytandır dedi. Hakkı söyleyecek. Durum ne olursa olsun. Ama sadece böyle e, kitap okumuş, bilgi sahibi kendini zannedip Konuşuyor, kendini bir de alim zannediyor. Kalbinde karşıyet yok. Kalbinde Allah'a abdiyet, aşıklık yok, muhabbet yok. Dolayısıyla bunun karşılığını da insanlardan bekler. İnsanlar beni öfsün, insanlar bana alimdir desin. Allah da mutlaka kullarına öyle söyletir, o da hakkını, karşılığını almış olur. Daha önce anlatmıştım, bir daha anlatayım. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü Allah bir kulü huzura alır. Bütün kıyamet yerindekiler onu seyreder. Bu kul Allah'ın kendisine zenginlik verdiği, mal verdiği bir kuldur. Allah ona anlat der. Çünkü kul diyecek ki Ya Rabbi sen bana mal verdin ben de senin yolunda gece gündüz onu infak ettim. Evet. Allah buyurur ki doğru söyledin. İnfak ettin. Rızam için değil. Bunu yalan söyledin. İnsanlar ne cömert adamdır, ne kerim adamdır, ne iyi adamdır desinler diye yaptım. Ben de insanlara öyle söylettirdim. İnsanlar senin için ne kerim adam, ne cömert adam dediler mi? Dediler. Hakkını aldın. Çünkü niyetin buydu. Hakını aldın götürün cehenneme. Sonra bir harimi huzura alır. O da ya Rabbi bana verdiğin o elimle ikram ettiğin o elimle gece gündüz insanları davet ettim. Senin rızan için gece gündüz davet ettim. Allah aynısını ona da söyle. Doğru söyledin ama yalan söyledin. Gece gündüz davet ettin, anlattın ama benim rızam için değil. Ne alimdir, ne güzel konuşuyor, ne güzel anlatıyor, desinler diye yaptın. Kullarım da senin için öyle söyledi mi? Söyledi. Niyetinin karşılığını aldın. Aldın mı? Aldın. Götürün cehenneme. Sonra Allah yolunda ölen birini huzura alır. O da Ya Rabbi senin yolunda evet, canımı feda ettim, kurban ettim, öldüm yolunda dediğinde Allah doğru söyledin ama yalan söyledin. Canını feda ettin. Kurban ettin ama benim yolumda değil. İnsanlar ne kahramandır diye savaştın. Ne güzel savaşıyor diye savaştın. Kullarım senin için öyle söyledi mi? Söylediler. Sen de hakkını aldın. Bütün cehenneme. Buyurur ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam o anda kıyamet yerindekiler dehşete düşer. Acaba bizim saf Allah için, Allah'ın rızası için Rabbimiz bizi sevsin diye Sevgisini kazanmak için yaptığımız vardır diye dönüp kendi amellerine bakarlar. Ama hepsi dehşet içinde buyurdu. Eğer Resulullah Efendimiz bunu bize böyle anlatıyorsa mutlaka bu sahneyi görüp anlatıyor. O sahneyi buraya taşımamız içindir. Onu burada yaşamamız içindir. Geriye dönüp bakacağız. Allah için, O'nun rızası için Rabbimiz bize kurum desin diye güzel yaptın diyesin diye yaptığımız ne vardır? Ona bakmamız gerekir. Yoksa herkes konuşabilir. Niyeti neyse ona göredir. Önce bize düşen niyetimizi düzeltmektir. Niyeti düzeltecek olan imandır. Gönlümüzdeki sevgi neyse niyetimiz ona göredir. İnsanların bizi övmesi, takdir etmesi, sevmesi ise gönlümüzde bu sevgi varsa onlara iman etmişiz. Dolayısıyla amellerimiz de onlar için olmuş olur. Niyetimiz o çünkü. Yani imadetlerimizi onlara yapmış oluruz. Ama biri Allah'a iman etmişse, Allah'ı seviyorsa, derdi Rabbinin rızasıysa, Rabbinin sevgisiyse, Rabbim bana kulum desin diye yapıyorsa, işte bu mümindir. Yaptıkları da Allah rızasıdır. Yapmamız gereken şey, evet. Her birimiz kendimize bakacağız, imanımıza bakacağız, niyetimize bakarız. Bunu rahatlıkla anlarsın. Efendim devamlı izleyicimiz Allah'ı ve Kur'an'ı anlattığınızdan dolayı Rabbim sizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Evet. Bize düşen Rabbimizi anlatmaktır. Bize göre asıl sorunumuz budur. Dünyaya Rabbimizi tanımaya gelmişiz. Rabbimizi anlamaya gelmişiz. Evet, tanıdıkça anladıkça evet iman edip seveceksin Rabbimizi. Dolayısıyla Rabbimize kul olup abd olacağız. Yani, derken, yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istihan ediyor, seni seviyoruz. Demektir bu. Yoksa sana ibadet ederiz, senden isteriz değildir. Bunun manası. Evet. Yalnız sana abd oluyoruz, yani yalnız seni seviyoruz. Senin sevgini kazanmak için peşinden koşuyoruz ya Rabbi. Yalnız seni istihan ediyoruz. Seni sevdiğimiz için istiyoruz ya Rabbi biliyoruz. Seni sevdiğimiz için seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Eğer peşinden koşuyorsak bu durumda evet Allah ne yapar? Yolumuzda cehdedire yolumuzu açarız dedi. Allah sana yolu açar. Onun sevgisini, onun rızasını, onun dostluğunu kazanma yolunu da bize açar. Her bir mümine düşen, her bir insana düşen Önce Rabbini bilmektir. Rabbini tanımaktır. Bununla beraber Rabbini bildikçe, tanıdıkça kendini de tanır. Kendini de anlar. Kendini bilmeden, tanımadan, anlamadan Rabbini bilmeden, anlamadan tanımadan yaptığımız kulluk başka yere gider. Allah'a gitmez. Bize bir şey kazandırmaz yani. Evet, Önce <gülüyor> Rabbimizi bileceğiz, tanıyacağız, iman edeceğiz. Evet. O imanımızla Allah'a abdolmaya, kul olmaya çalışacağız ki kazanabilelim. İman ile beraber az bir amel, evet ebediyen kazanmamıza vesile olur, sebep olur. Ama imansız amel ne kadar çok olursa olsun o bize bir şey kazandırmaz. İman yok çünkü. Ve her şey son nefeste belli olur. Eğer imanı kurtarırsak kurtulmuş oluruz. Bütün İbadetler bütün ameller bir araçtır. İbadetler araçtır, amaç değildir. Amaç Allah'a abd olmak. Yani Allah'a iman edip evet, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmaktır. İbadetler de bu imanı, bu sevgiyi, bu muhabbeti artırması içindir. Vesile, sebep. Amaçla aracı birbirine karıştırdığımızda, anlamadığımızda Evet. aracı amacın yerine koyarız ibadeti amaç zannederiz amaç ibadet değil amaç abdiyettir Allah'a abd olmaktır aşık olmaktır sevmektir iman etmektir ibadetler bu imani bu muhabbeti kemale erdirmek içindir kemale erdirip hazreti insan yapmak içindir sebeptir yani onun için ahirette ibadet yoktur ama abdiyet vardır Allah'ı sevmek vardır Allah'ın kuulunu sevmesi vardır. Allah'ın kullarına selam göndermesi vardır. Tecelli etmesi vardır. Cemalini müşahede etmesi vardır. Özel olarak ikramda vurulması vardır. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Efendim sizi tanıdığım günden beri kendimi tanıdım, Rabbimi tanıdım. Sizden önceki hayatım hep husranla geçti. Sizinle beraber iken dünyada cenneti yaşadım. Rabbimin rızasına bu kadar yakın iken Rabbimi kaybetmekten korkarım. Allah'tan dileyin sizin acınızı bize yaşatmasın. Bu benim duamdır inşallah. Rabbim beni sizden önce dünyadan alır da sizin acınızı bana yaşatmaz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Bilelim ki dünyada de bizim için birdir dünya ile ahireti birleştirmek gerekiyor. Evet, bir adım ötesi ahirettir. Mutlaka birilerimiz, birilerimizi öbür tarafa yolculayacak. edecek. Bu takdiri yapan Allah'tır. Zamanı belirleyen evet Allah'tır. Ne olursa olsun mesele Allah'ın huzuruna gittiğimizde, kıyamet yerinde birbirimize Evet, dua etmektir. Birbirimize teşekkür edebilmektir. Hayati böyle yaşamaktır. Yoksa Allah ne buyurdu ayet-i kerimede <gülüyor> o gün kıyamet günü en candan dostlar en yakın dostlar bile birbirine düşman olur. Mütakiler hariç dedi. Allah'ın hesabını yapanlar, Allah'ın rızasını gözetenler hariç dedi. Onlar ne yapar? Onlar da birbirine teşekkür eder. Hep beraber birbirimizle kazanıyoruz. İnsan, i̇nsan için cennette olur, cehennemde olur diyoruz onun için. Eğer birbirimize cennet olduysa, birbirimize teşekkür ederiz. Nasıl cennet oluyoruz? Eğer birbirimizi sevdiysek, birbirimize ikram ettiysek, birbirimize merhamet ettiysek, bu durumda birbirimize hayır olduysak, birbirimizi cennet olmuşuz demektir cennete vesile olmuşuz demektir. Ama tam tersinden de evet. Birbirimizi kırdıysak, birbirimize zulmettiysek, haksızlık ettiysek, gerektiğinde yardım etmediysek, ihram etmediysek, bunu ihmal ettiysek birbirimize bu sefer evet cehennem olduk. Karşımızdaki bizim için hem cennete vesile olabilir, hem cehenneme ama bu tavrı gösteren biziz. Yani bu tercihi yapan biziz. Bizim için cennet olmasını istiyorsak güzellik yapacağız. Yok. Güzellik yapmadıysak zaten cehennem olur. Onun için inşallah hep beraber hayatı yaşayacağız. Birbirimize cennet olacağız. ömür tarafta Allah'ın huzurunda evet, ahirette birbirimize teşekkür edip birbirimize nimet olacağız inşallah. Efendim son bir soru izniniz varsa kaplamayın bizden. Efendim Kırşehir'den Şaban aldı. Selamünaleyküm Hocam. Aleykümselam. Hocam Allah'ın rahmet ve bereketi daim üzerinizde olsun. Hocam sizi çok seviyorum. Allah, Allah sizden razı olsun. Hocam size bir sorum var. Hocam ben namazımı kılarken bazen vakit namazlarımda Fatiha suresini okuduktan sonra devamında Türkçe malini okuyorum. Ve namazımda daha bir huşu içinde bulunuyorum. Böyle yapmamda Allah katında bir sakıncası var mı? Nasıl yapmam gerekir? Allah evet. razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar demiş efendim. Evet. Bence şöyle yapmak daha doğru olur. Fatiha'yı okurken, Fatiha'nın sonunda değil de her bir ayetin sonunda bunu yapması gerekir. Nasıl? Yani Elhamdülillahirrabbilalemin dedi şöyle bir kısa bir zamani sürede onun onu tefekküre ayırması gerekir. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir dedik. Yani bunu dilimizde söylesek herhangi bir sorun olur mu? Asla sorun olmaz. Sonunda söyleyeceğimize her bir ayetin sonunda evet, söylemek ya da söylemeden düşünüp tefekkür etmek, evet. Daha yerinde o olur. O ayeti tefekkür etsek. Ben Rabbimi hamd ediyor muyum? Rabbimi övüyor muyum? Rabbimin bana yaptığı her muameleyi övgiye layık görüyor muyum? Rabbim mutlaka benim için evet, hayrı yaratır. Kazanayım diye bana böyle bir muamelende evet, burundu diyor muyum? Bunun için işini övüyor muyum? Bana muamelesini övüyor muyum? Özellikle bütün varlığa Makhlukata, kainata, insanlara evet, yaptığı muameleyi evet, övüyor muyum? Güzel yapıyor deyip, hikmetle bakıp anlamaya çalışıyor muyum? Er-Rahman-ı Rahim, evet, o Rahman ve Rahim'dir. Rabbimin rahmetinden, Rahman ve Rahimliğinden, Rahimliğinden emin miyim? Evet, önce kendine bakacak. Rabbimin bana yaptığı her muameleyi, evet, onun rahmetinin eseri, sonucu olduğunu kabul ediyor muyum? Beni sevdiği için bana merhamet ettiğini kabul ediyor muyum? Buna iman etmiş miyim deyip tefekkür etmek gerekir. Her bir ayeti böyle. Evet tefekkür etmek evet daha doğru olur. Ya da daha önce böyle bir tefekkürü yapmış olsa okurken öyle fazla zamana da gerek kalmaz. Alemin dediğinde bu sefer bütün gönlüyle Rabbine dönüp Rabbine hamd eder. Hiçbir şey dışarıda kalmaz. Er-Rahman, Rahim dediğinde evet Allah'ın rahmetine gark olduğunu bilir, bunu tadar. Malik-i dediğinde bütün mülkün kendisinin de Allah'ın mülkü olduğuna evet iman etmiştir. Bunu tadar. Bütünle kendini Allah'a ait e, hisseder bu tadar bunu. Olması gereken böyledir. Ama elbette ki basamak basamak olması gerekir. Bu basamakları nasıl daha rahat geçebiliyorsa öyle yapmak gerekir. Evet. Herhangi bir sorun olmaz. Yalnız kardeşimizin sorduğu soru o halde olabilir. Evet. Başka söylemek Bir Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti, hayri, bütün kardeşlerimizin üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın muradının üzerinde gerçekleştiği o kullardan eylesin bizi inşallah. Allah insan olarak bizi bir ve beraber eylesin, bizi kardeş eylesin inşallah. Şeytana taviz verenlerden eğlenmesin. Amin. Şeytana av eylemesin. Amin. İnsanı düşman olarak görenlerden eğlenmesin. Amin. İnsanı insan kardeşi olarak görenlerden eylesin. Amin. Şeytanın tuzağına düşmüş olsa bile ona yardım için çaba gayret sarf edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi birbirimizi cennete davet eden rahmete davet eden kullarından eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programımızda, inşallah hemimizle tekrar buluşmayı umuyoruz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi emanet olsun efendim.